Dördüncü ayrım Üstelik bir zamanlar kendilerine köprü sözü vermiş olan Yıldırım Akbulut'ta da meclis başkanı seçilmişken. Kemaliyelilerin ayranı yeniden kabarmış, yeniden kılıç kuşanmışlar, Malatya'ya kadar gidip dertlerini bizzat Özal'a birinci ağızdan aktarmışlardı. Köprü umutları bir kez daha yeşermişti. Vali önündeki dosyayı kapatıp yenisini açtı. Yeni dosyanın tarihi Yıldırım Akbulut'un başbakanlık yaptığı döneme aitti. Erzincanlılar bir hemşehrilerine başbakanlık koltuğuna oturttuklarından beri köprü hayal olmaktan çıkmış, elle tutulur bir ihtimal haline gelmişti. Yazışmalar, yazışmalar, yazışmalar. Hepsini gözden geçiriyordu vali. Başbakanlar söz veriyor, karayolları yörede keşifler yapıyor Erzincanlılar yüksek mevkilerde oturan hemşehrilerini kullanarak Çalmadık kapı bırakmıyorlar ama köprü işi bir türlü olumlu sonuca ulaşmıyordu O iri yarı yaşlı adam neydi adı? Hüdayi O da böyle anlatmamış mıydı geçen akşam yemekte? Ne demişti? Ben on milyara çıkar dedimdi Karayolları 50 milyar civarında öngördü Acayip Vali sekreterinden Kemaliye Kaymakamını bağlamasını istedi. ''Birader, ben yine bu köprü dosyaların içine düşmüş bulunuyorum. Dikkatimi çeken bir şey var.'' dedi. ''Bu Başpınar Köprüsü'nün maliyetine karayolları niye yüksek gösteriyor acaba?'' Karayolları 50 milyar civarında maliyet göstermiş. Hüdayi ise taş çatlası 10 milyarı geçmez demiş. ''Bunların hangisi doğru?'' Merkezi idare dört dörtlük bir köprü düşünüyor. Oysa yöre halkı karşı kıyıya ulaşmak için basit bir asma köprüye bile razı. Arada fiyat farkı oluyor haliyle. Orta yol için bir iki kişiden daha görüş alalım mı diye sordu vali. Yöremizin üç köprüsü de su altında kaldığına göre maliyet ne olursa olsun keban yasası bizden yana. Kısacası pahalıya da çıksa yapılacak bu köprü. ''Yine de maliyet bence çok önemli.'' dedi vali. ''Bu iş Hüdayi'nin iddia ettiği gibi 10 milyarla bitecekse devletten dilenip durmaya gerek yok. Bu parayı varlıklı hemşerilerden çıkarırız evelallah. El ele verir yaparız köprümüzü. Çile biter.'' ''Hüdayi'nin fiyatları 1990 yılına ait. Bu enflasyonla değişmiştir rakamlar. O zaman biz de maliyet hesaplarını yeniden yapacak birini bulalım.'' ''Bulalım efendim.'' Bu kişi kesinlikle siyasete bulaşmamış biri olsun. Buralardan birinin yakini, eşi, dostu, akrabası olmasın. Erzincanlı ya da Malatyalı olmasın. Hiçbir ile ilişkisi bulunmasın. Helal süt emmiş, dürüst, temiz, çalışkan bir mühendis bulalım. Tamam sayın valim, dedi kaymakam. Ben yarından tezi yok, araştırmaya başlıyorum. Sen de kendi araştırmanı yap. ''En münasibine birlikte karar veririz.'' dedi vali. Telefonu kapattıktan sonra gitti, pencerenin önünde durup İnönü'ye baktı. ''Benim heykelimi dikmeyecekler ama ben bu köprüyü yapacağım paşa.'' dedi yüksek sesle. ''Fırat'ın iki yakasını birbirine bağlamazsam bana da vali demesinler.'' ''Bayramın öksüzü, doktorsuzluktan, yolsuzluktan öksüz kalan son çocuk olacak başpınarda.'' Eğer ömrüm vefa ederse İsmail Hoş Ali'nin getirdiği çay bardağını Almak için yukarı çıkmıştı Duydu valinin dediklerini Boş bardağı alıp Merdivenlerden inerken Ömrüm vefe edey emme Veze veze koşinirsin. Sen de bu çene var gene Acep valiliğin vefa edey mi Diye söylendi kendi kendine Buzlar çözülmeden Valinin Erzincan'da Makamına gelişi 92 yılının Ağustos ortasına rastlamıştı. İki ay gibi bir zaman vardı. Doğunun acımasız, amansız kışının bastırmasına, kaymakamlık yaptığı zamanlardan bilirdi buraların geçit vermeyen kışını. Yörenin dar ve dik dağ yolları buz tuttu muydu, buzlar çözülene kadar kıpırdayamazlardı artık Erzincan'dan. Oysa vali bir an önce tüm ilçeleri, kazaları ve köyleri görmek, halkla tanışmak, dertlerini, eksiklerini öğrenmek istiyordu gelişinin ilk haftasında bürokratik işlemleri tamamladıktan sonra tüm köylerini gezmeye başlamıştı yöresinin bölge koyu yeşil ile çıplak vahşi doğanın kucak kucağa geçtiği enselsiz güzellikte dağ köyleriyle doluydu buram buram kekik, nane ve defne kokuyordu geçtikleri yerler Fırat Kemah civarında uslu uslu akarken Kemaliye'ye yaklaştıkça Fırçınlaşıyor, kanyonların içine dalarak taştan taşa, kayadan kayaya vuruyordu kendini. Valinin Kuzey Anadolu'nun güzelliklerine aşina gözleri Kemali'ye vardığında gördüğü manzaradan kamaşmıştı. Güneş batmak üzereydi. Fırat'a inen sarp yamaçlardaki setlerde dut, ceviz, meşe ve kavak ağaçlarının yoğun yeşili arasında yükselen evlerin çoğu Rutubete karşı oluklu sacla Kaplanmış oldukları için Güneşin son ışınları altında Eski zaman şövalyelerinin Zırhları gibi gümüşi Yansımalarla ışıldıyordu Gökten evlerin cephelerine Çok beyaz, çok parlak Gözleri kamaştıran bir Nur yağıyordu sanki Başka bir gezegende gibiydiler Evlerin gümüşten yapıldığı Ağaçların kayalıklardan Fışkırdığı bir beldede Valide uzanan Nehrin görüntüsüyle Ancak gerçeğe Dünyamıza dönüyorlardı Fırat Malatya'ya doğru Bir dirsek gibi kıvrıldığı vadide Artık dağlardan kopup Çağıl çağıl köpürmüyor Taşlara vurup inim inim inlemiyordu inim ama Tonlarca altın eritilip suyuna karıştırılmış gibi Kızıl ile sarının Buluştuğu bir renk cümbüşü içinde Haşmetle azametle Ağır ağır akıyordu Vali nehre bakarken elini suya soktuğu takdirde parmaklarının altına dönüşeceği duygusuna kapılmıştı bir an. Bir de dağdan inerek nehre ulaşmak için tüm Kemaliyenin içinden dolaşan ellerin altından geçerek daracık sokaklarda küçük şelalelerle dökülen, avlulardaki ve meydanlardaki çeşmelerden fışkıran yer yer havuzlar zaman zaman dereler oluşturan değirmenleri döndüren ve hiç durmaksızın şakıyan kadı Gölü suyu vardı ki valiye bir anadolu kasabasında değil de bir tiyatro dekoru içinde gezdiği hissini veriyordu. Zamanla demirleri yeşermiş çifte tokmaklı tahta konakları, taş yolları, melankolik kavak ağaçlarıyla bir masal büyüsü içindeydi seyretmekte olduğu şehir. Üstelik insanları da efsunlu gibi bir efsanenin peşine düşmüş 130 yıllık bir hayali kovalamaktaydılar. Hayallerini her yeni gelen kuşağı Aynı heyecanla aktara aktara Yaşlanıyorlardı Burya kuşaktan kuşağa geçiriliyor Gerçekleşemiyor Ama ısrarla yaşatılıyordu Kemaliyelilerin Hiç vazgeçmedikleri düşlerinde Bir köprüleri vardı kurulacak Ve bir taş yolları vardı Açılacak Taş yolla sarp kayaları aşıp Hafsedildikleri dağ yamacından fışkıracak Sonra da köprüden geçip Erzincan'a ve Ankara'ya ulaşacaklardı. Ergenekon'dan bir başka çıkış olacaktı bu. Türk'ün doğa ile zaman ile mücadelesini simgeleyecekti bir kez daha. Vali Kemaliyelileri dinlerken onların anlattıklarının büyüsüne kapılmanın yanı sıra bir şey fark ediyordu. Aradığı özlediği görev yerini gökte ararken yerde bulmuştu sanki. Bu makama sadece devlet değil Tanrı tarafından da atanmıştı sanki bugüne kadar tüm yaşadıkları. Gencecik bir kaymakamken ve daha sonraki valilik vakamlarında edindiği deneyimler, şimdi önünde duran zor işleri gerçekleştirmesi için edinilmişti. Ve nihayet gücünü, becerisini kanıtlayacağı en doğru yere gelmişti. Kayaları delmek, dağlardan fışkırmak, imkansızı başarmaktı onun işi. Zor işlerin adamıydı o. Kendi değil miydi yıllar önce Adana'da bahçe kaymakamı iken Kimselerin tercih etmediği doğu bölgesinde Sorunları ama aynı zamanda geleceği de olan bir ilçeye atanmak için dilekçe veren Başvurusu kabul edilince kendini ağrının hamur kazasında bulan Hamura sorunlu bir genç kaymakam atadık Hamur son şansıdır yazısının gönderilmesinden birkaç gün sonra Üzerinde safari tipi deri ceketiyle Vilayet makamında bittiğinde ağır valisi şöyle bir süzmüştü onu Çevresindeki forslu siyasileri incittiği için Hiçbir yerde uzun süre barınamayan Ve son şansını denemekte olan genç adam O kadar hareketli ve asabiydi ki Bunun bir de esrar sorunu olmalı Diye düşünmüştü vali Altı ay sonra genç kaymakama Buzlar çözülmeden Adını aynı vali kendi takmıştı Ne demek bu efendim diye sormuştu valiye Buzlar çözülmeden adlı oyunu görmedin mi demişti vali Hayır efendim mutlaka görmelisin Turneye falan çıkarsa kaçırma Vasfi Rıza oynamıştı Hiç unutamadım Beni Vasfi Rıza'ya mı benzettiniz efendim Biraz yaşlı değil mi bana göre Seni Vasfi Rıza'ya değil Canlandırdığı deliye benzettim oğlum Ya Anlatayım da dinle Vasfriza o oyunda bir kaymakamı canlandırıyordu Bir deli tımarhaneden kaçar ve doğuda yeni atanan kaymakamın beklenmekte olduğu bir ilçeye gelir İlçe halkı onu bekledikleri yeni kaymakam zanneder Deli hiç bozuntuya vermez Makamına oturur ve çalışmaya başlar o güne kadar saklanan tüm işleri deli cesaretiyle teker teker kotarır. Kimseye göz açtırmaz. Talana, yalana dolana, tembelliğe son verir. Ama hep bir acelesi vardır. Tüm hedeflerine buzlar çözülmeden ulaşmak istemektedir. Çünkü buzlar çözülüp yollar açıldığında zaptiyeler gelip tımarhane kaçkınını yakalayacaklardır. Yakalanır mı? Baharın gelmesiyle buzlar erir, yollar açılır, esas kaymakam ve zaptiyeler ilçeye ulaşırlar. Ne var ki deli de çoktan halkın sevgilisi haline gelmiştir. Teşekkür ederim efendim demişti kaymakam. Bana taktığınız isme layık olmaya çalışacağım. Topu topu iki kahve, bir berber, iki de barakadan bozma dükkandan ve helası bulunmayan evlerden ibaretti hamur. 1958 yılında civarı gezerken yolu köylere düşen devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a deve keserek yakınlık göstermişti hamurlular. Kısa bir süre sonra köylülerin candan konukseverliğine karşı hoşnutluluğunu ifade etmek isteyen partililerin arzusuyla kaza oluvermişti hamur köyü. İlkel küçük bir kazaydı. Okuma yazması olmayan bir başkanı bir de Cemşit adında bir belediye üyesi vardı. Köyün elektrik santralını da işte o Cemşit çalıştırıyordu. Yeni atanan kaymakam ile savcı aralarında bir slogan üretmişlerdi. Hamur kaza, Cemşit aza diye. Savcı, cumartesileri gece 11'de ışıkları ana şalterden kesip tek eğlencesi televizyonda sinema izleme keyfinin içine eden Cemşit'e fena bozuluyordu. Çözümü Cemşit'e her ay saçlarına sürmesi için bir avuç kınayı rüşvet olarak vermekte bulmuştu. Yeni atanan kaymakam ise kafayı ilçenin tuvaleti olmayan evlerine takmıştı. Toplamıştı ahaliyi köy meydanına. ''Siz ne biçim Müslümanlarsınız?'' diye bas bas bağırmıştı. ''Helasız ev olur mu yahu?'' ''Size üç ay zaman tanıyorum bu işi düzeltmeniz için.'' Elinde bir takım kağıtlar vardı. Yanında da bazı malzemeler getirmişti. Buyurun alın. Hepinize birer köy tipi helal projesi hazırlattım. Her biriniz evinizin yanına şu kadar metrekareyi işaretleyip kazacak, ortasına birer helal deliği açacak, üstüne de şimdi dağıtacağım kağıtlarda gösterildiği gibi kabin yapacaksınız. Mesken sayısı kadar en basit şekilde çizilmiş helal projelerini dağıtmıştı köylülere. Çimentoyu, demiri ben vereceğim. Kapılarınızda standart boylarda yine ben veriyorum. Duvarları kerpiçten siz öreceksiniz. Herkes kendi evinin tuvaletinden sorumlu. Sağlık Kurulu'ndan karar çıkarttım. 3 ay sonra aranızda helasını yapmayan varsa hükümet emrine muhalefetten para cezası ödeyecek. Haydi, maşmaş evlerinize tuvalet yapmaya gidiyorsunuz. Bu malzemeleri nereden buldun Gaymekem? diye sormuştu işlerinden biri. E, vilayetten aldım. Kapıların kerestelerinde köy işleri verdi Bu bir toplum kalkınma örneğidir ağalar Göreyim sizi Üç ay sonra kıçınız dona dona dere kenarına gitmeyeceksiniz Çoluk çocuk bana dua edeceksiniz Üç ay sonra evlere denetlemeye gittiğinde Uğradığı ilk evde tuvaletin anahtarını bir türlü bulamamıştı sahibi Dört dönüyor her yana koşuyor her tarafa bakıyor Kadınlara çocukları soruyordu Niye kilitledin Ağa helal kapısını dışarılardan diye sormuştu kaymakam. Taş, topraktan yapılma, derme çatma evlerin en güzel köşeleri, beyaz sıvalı duvarları, doğru düz kapılarıyla bu tertemiz tuvaletlerdi. Bey, burası çok mohim bir yerdir. Çölük çocuk içeri girip de bunca emeğin içine sıçmasınlar diye gilit altında tutuyan helayı demişti ev sahibi. Derken deprem olmuştu hamurda. Entepüften evler İskabil kağıdı gibi yıkılı vermişlerdi. Kaymakam yıkılan evlerden birinin içine dört ayak sürünerek girmişti. Göçüğün altında bir ahır, küçücük kiler gibi bir alan, bir de odacık vardı. Odaya serilmiş yer yatağında çoban, karısı ve on bir çocuğu yan yana dizilmiş yatıyorlardı. Evin çatısından düşen kalas çocuğun kafasını koparmış, yatağın öte yanında başsız bırakmıştı gövdelerini. Kaymakam gerisin geriye sürülmüş, kendini önce dışarı atmış, sonra dağlara vurmuş ve yaralı bir kurt gibi ulumuştu. Sesi kayalara çarpıp yankılana yankılana geri dönmüştü kulaklarına. Bu nasıl iştir ey Allah'ım diye bağırıyordu. Bu nasıl iştir? İnsanlarını bu şartlarda yaşatmak için mi yaratmaktasın? Sonra inmişti dağdan, valinin yanına varmıştı. Ayrola buzlar çözülmeden yine ne var demişti vali. Hamura sosyal konut yapmak durumundayız sayın valim. Köylüler hayvan misali inlerde yaşıyor. Sosyal konut yapmak için ihale açmışlardı ama kimse ihaleye katılmamıştı. Sağdan soldan rica etmişler taşeronlar aramışlardı boşuna. Bu iş başına kaldı buzlar çözülmeden demişti vali. Yapsan yapsan sen yaparsın. Yüz tuvaleti sorunsuz kotardın. Bu da onun biraz daha geniş kapsamlısı. Zaten kendine iş arayan sen değil miydin? Al işte sana iş. Kurduğu hamur köylerine hizmet götürme birliğinin başkanı sıfatıyla sosyal konukların ihalesini üstüne almıştı kaymakam. Temel kazmak için işçi aramaya başlamıştı. Yöre insanı iş için İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya gitmesine gidiyordu da inşaatlarda çalışmaya, kendi memleketine çalışmaya asla yanaşmıyordu. Bütün gün kahvede veresiye çay içiyorlardı köylüler. Borçlarını da parayla değil, mevsimi geldiğinde çayranın tarlasında tırpan sallayarak ödüyorlardı. Kaymakam haber salmıştı. Gelir de konut yapımında çalışırlarsa, Ankara'da İzmir'de aldıkları paraların ikinizini ödeyeceğim diye yaprak kımıldamamıştı. Çaresiz kalınca Iğdır'dan işçi toplayıp getirtmişti. Temeli onlara kazdıracak, su basmanı attıktan sonra işi bir taşeronla devredecekti. Bu iş kenef deliği kazmaya benzemez kaymakam, sen bu işi beceremezsin diyenler vardı etrafında. Hiç aldırmıyordu söylenenlere. Temeli kazdırmaya başlamıştı Iğdırlılara. İki yıl içinde konutları teslim edeceğini düşünüyordu. Üç gün sonra haber geldi. İşlerin hepsi kaçmıştı. Hamurlular fena tehdit etmişlerdi çalışanları. Sen bu işi yapamazsın diyenlerin bir bildiği vardı yani. Ama onlar da bu kaymakamın ne çetin ceviz olduğunu henüz bilmiyorlardı. İki gün sonra yanımda Sağlık Ocağı doktoru ile bitmişti kahvede kaymakam. Tembel herifler." demişti. "Parasızlıktan kırılıyorsunuz. Gurbette kazandığınızdan iki misli fazla para teklif ediyorum, gelip çalışmıyorsunuz." Komşu ilçeden gelenleri de tehdit edip kaçırtıyorsunuz. Yaşadığınız yerlerde hayvan bile barınmaya tenezzül etmez. En ufak sarsıntıda damlarınız kafanıza yıkılıyor. Çoluk çocuk geberip gidiyorsunuz. İşiniz gücünüz burada bütün gün serilip veresiye çay içmek. Şimdi burayı bu pislik içindeki kahveyi sağlık şartlarına aykırı olduğu için kapatıyorum. Burası mikrop yuvasına dönmüş. Nah sağlık ekibi de rapor tutuyor. Şurada. Yaşayacağınız evlerin temelleri kazılıp su basmanları atılana kadar çay ocağı da yok, veresiye çay da yok. Kürtlere nasıl laf geçirdin de temel kazmaya başlattın diye sormuştu vali. Efendim ben en keskin lazlara bile raf geçirebilmişim vaktiyle. Kendime göre yöntemlerim var demişti. Gözleri dalmış, aklı kalkan dere günlerine gitmişti. Kaymakamlıkta ilk göreviydi. Dal gibi ince bir genç adam. Bıyık bırak oğlum diye nasihat etmişti bir emekli hükümet doktoru. Seni böyle tüysüz görürlerse adam yerine koymazlar. Mutlaka görev yerine gitmeden önce bıyık bırak. Rize'de Kalkandere en katı, en tutucu, en geçimsiz insanların beldesi. Kalıbı, boyu posu pek yerinde olan büyük amcasına telefon etmiş. Gözünü seveyim ara sıra gel de ana caddede yan yana bir yürüyelim. Arkamda kalıplı birilerin olduğunu görsünler amca demişti. Bıyık da yetmiyordu çünkü. Kaymakam da olsa illa her adamın arkasında birilerini arıyorlardı. Ona bir zarar verecek olurlarsa hesap soracak adamı var mı?